Radyo Tiyatrosu. Sevgili dinleyiciler, Radyo Tiyatrosu'nda bu hafta Merkez Efendi adlı oyunumuzu sunuyoruz. Yazan ve yöneten Hüseyin Aydemir. Yapım Niyazi Hancı. Oyunda rol alan sanatçılar: Anlatan Mesut Mertcan, Merkez Efendi Esen Günay, Sümbül Sinan Hazretleri Toron Karacoğlu. Rahim Hatun, Güler Ökten Eşkıya, Adnan Biricik Yakup Efendi, Nur Subaşı Köylü, Rıza Pek Kutsal Hancı, Devrim Pascan Derviş, Tarık Tibet, Hasan, Nazan Diper Hanım, Canan Sanan Çocuk, Berna Uyanık Hancı Hey Hancı çabuk odun at şu ateşe Odun mu ama içerisi fırın gibi Ne yapayım ben de piştim ama <gülüyor> Zavallı yavrum yaprak gibi titriyor görmüyor musun Tamam tamam atıyorum işte Ay, çok, çok üşüyorum baba Dönüyorum Öğretim, baba Kat kat örtü var üstünde Hasanım Bak hancı dayı da sen ısınasın diye Ocağı yine odun attı. Üşüyorum hmm. Alnı alev gibi yanıyor masum <gülüyor> Allah'ım bu nasıl hastalık Ne yapmalı hancı dayı Bana bir yol göstersen daha tecrübeli olmalısın Üşüyorum baba Beni anneme götür baba Ama Hasanım <gülüyor> Anneme güldür baba İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum Büyük hekimler var orada İstanbul'da inşallah turk gibi olacaksın Anne Anne Bak Ağaçtayım Seni cim, yemiş topladım Anne Zavallı sayıklamaya başladı Ne yapsam acaba ha. Şaşırdım kaldım Hancı bir şeyler yap ha, Tamam anne Suya girmem bir daha Anne Ah, Hasan. Hasanım Anne. Sesi kesin Hancı Hancı çocuk öldü mü ne hayır, hayır hayır telaşlanma Uyuyor Çok korktum Gel şöyle otur da Birer sıcak çorba içelim Şunu da ötsen mi acaba hmm. Fazla kalın olur Gel şimdi Peki Yorulmuşum ki. Hadi, buyur. Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşeli beri ben de iştah namına hiçbir şey kalmadı. Demek ta Yanya'dan Edirne'ye hekim aramaya geldin ha? Öyle. Oğlumun sağlığa kavuşabilmesi için dünyanın öbür ucuna da gidebilirim. Peki Edirne hekimleri ne dedi? Sıtmaymış. Peki bir ilaç verip bir yol göstermediler mi Çaresi yok Varsa da biz bilmeyiz dediler Bunlar nasıl hekim anlamıyorum İstanbul'daki hekimler iyileştirirler oğlumu değil mi hancı dayı Yol da uzun ama inşallah, inşallah. Zavallı yavrum Mum gibi eriyor karşımda Çaresizlik ne kadar kötü Dayanamıyorum Sabretmelisin oğul. Derdi de devayı da veren Cenabı Hak'tır Sebep benim galiba. Hasan'ım benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Böyle inanıyorum. Niye senin yüzünden hastalansın? Benim yüzümden. Benim yüzümden. Dur, şu ateşe birkaç odun daha atayım da. Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım. Çocuk, benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok behancıdayım. Ben sebep oldum. Allah bilir canım. Hemen hüküm verme. Hayır, hayır. Benim yüzümden. Eski bir haydutum ben. Dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şakir. Kim bilir kursağında kaç tüy bitmedik yetimin... ...kaç dulum hakkı var. Kendinden tiksiniyorum be hancı Kendine Kendini bu kadar hırpala mı? İşte kötü birine benzemiyorsun. Onun sayesinde. O kim? Kim olduğunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> Allah Allah. Amma da garip konuşuyorsun. Doğru. Garip ama bir hayal mi... ...yoksa sahiden öyle biri var mı? Ben de bilmiyorum. Amma da meraklandırdın ha Doğru dürüst anlatsana şunu canım Biz koca bir çeteydik Şu Tuna'yı geçtin ve bütün dağlar bizimle Yolda belde adam soyar köy basardık Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan Kocası Sadra Azam Lütfi Paşa ile İstanbul'a gidecekler <gülüyor> Gün bizim günümüz ...yüklü bir vurgun vuracaktık. Bu hayaller müthiş bir baskın verdik. Birkaç muhafızı temizlemiş... ...ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki... ...aniden bir ile yüz yüze geldik. Ee? Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da yürüpermemek mümkün değildi. Yoksa o adamın elinde mi tevbe ettin? <Gülüyor> Dur eli. Bir de baktım... Benden başka herkes gerisin geriye kaçmış Bir ben kalmışım karşısında Ben de kaçmak istedim ama Yerimden kıpırdayamadım Titriyordum da Sonra birden o bakışları yumuşadı Ve meçhul atlı ışıl ışıl gülümseyerek Bana yaklaşmaya başladı Yüreğimin küt küt vuruşunu duyuyordum Az kalsın yere düşecektim Müthiş bir hikaye ya Hikaye diye dinleme o ne tesirli sözdü, hala kulaklarımda çınlıyor. Ya, e, ne dedi peki? Söylenmesi gereken. Sen de git, ama arkadaşlarının yolundan değil. Bundan sonra dünyaya düşkün olanlara bak. Onlar ne yapıyorsa sen aksini işle. Bu sözü saadetinin anahtarı bil. Bu sözümü de... ...beni de unutma. Unutmak mümkün mü ki? Sözüne de... ...bakışlarına da hayran oldum. Ama bilmiyorum ki... ...böyle biri yaşıyor mu... ...yoksa hayal mi gördüm. Aniden kaybolmuştu. Ee, sonra ne yaptın? Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüz çıktı. Ne zaman harama uzansam... ...onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe ettim. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken... ...bu hastalık çıktı. Anne. Hasan'ım. Anne. Hasan, gene sayıklamaya başladı. Ah, sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur... ...kah buz gibi dondurur... <gülüyor> Ya Rabbi Şu an hastalıktan Söğüt yaprağı gibi titreyen çocuklara Ve onların başında Çaresizlik içinde kıvranan Bütün anne babalara Şifalar ihsan eyle Burada da yokmuş Bir de şu tepeye bakalım Hatun Bu gidişle İstanbul'a hiç varamayacağız Neden Hatun Baksanıza efendi Manisa'dan çıkalı kaç hafta oldu. Hala yollardayız. Ne zaman bir çınar ağacı görseniz durup uzun uzun inceliyorsunuz. Bu yüzden geciktik. Bilirim hatun. Bir an evvel İstanbul'a varıp pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben dahi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama... Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam... ...sülbürsünün efendinin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçlarıyla meşgulsünüz. Dile kolay. Yedi senedir... ...aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı. Altında namaz kılıyorum. Secdeye vardığımda hep o ses... ...ey merkez efendi... ...beni bu hapisten kurtar. Yeryüzüne çıkmak için... Senin emrini bekliyorum. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diyor. Siz bana aldırmayın efendi. Eğer rüyada gördüğünüz çınarı bulursanız belki de sıtmalı hastalar şifa bulur. Benimki gevezelik işte. Estağfurullah hatun. Sen haklısın. Mübarek babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? Hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim bilir nasıl sevilecek? Sümbül Sinan Hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç? Sizi benden çok sever ya Siz hem damadı hem de talebesiniz Merkez Efendi'ye pek kıymet verir O bütün talebelerine, bütün insanlara kıymet verir Hocam olmasaydı ben bugün nasıl bir yolda olurdum... ...hak teala bilir. Efendi giderken konuşuruz. Hadi yola çıkalım. Yolcu yolunda gerek. Güneş batmadan biraz yol alalım. Doğru. Hadi. Bismillah. İnşallah çınar ağacını bulursunuz da... Sıtmalı hastalarda şifa bulur İnşallah İnşallah Etraf dağlarla çevrili Görünürde bir tek ev bile yok Buluruz inşallah Sana hocam Sümbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi? Yok hayır Nasıl karşılaştınız? Yine bir rüyayla Rüyayla mi? Otuz yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş, İstanbul uleması arasında hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan Efendi ismi çalınıyordu. Bir gün ziyaretine gitmeye niyetlendim. Fakat birileri... ...dünyaya düşkündür deyince vazgeçtim. İşte tam o günün gecesi bir rüya gördüm. <gülüyor> Babam dünyaya düşkün ha? E ee? Rüyamda Sümbül Sinan Hazretleri bize geliyordu. Ama biz onu eve almayacaktık. Validemle beraber kapının arkasına haylice eşya yığdık... ...ve üstüne oturduk. Fakat mübarek kapıyı şöyle bir zorlayınca ardına kadar açıldı... Validemle birlikte yere düştük. Allah Allah. Hata mı anlamıştım? Ertesi gün onun vaz ettiği camiye gittim. O kürsüdeydi. Kendimi hiç göstermeden kürsünün arkasında bir yere saklanarak dinlemeye başladım. Ey cemaat, Taha suresinden yaptığım bazı ayeti kerimelerin tefsirini siz anladınız. Hatta Muslehîtin Musa Efendi de anladı. Camide olduğunu anlamış Evet anlamıştı Sonra aynı ayeti kerimelere daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra Bu defa şöyle dedi Ey cemaat bu tefsirimi siz anlamadınız Muslehittin Musa Efendi de anlamadı Cidden anlamamıştım Halbuki o benim hem camide olduğumu Ve hem de hangi tefsiri anlayıp anlamadığımı bilmişti ben de güya tefsir ilmi tahsil etmiştim. O gün Taha suresini yedi türlü tefsir etti. Bari artık ortaya çıksaydın. Çıktım. Cemaat aldıktan sonra huzuruna gittim. Gel bakalım Musa Efendi. Biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de validen de pek yaşlanmışsınız... Akşam bizi içeri sokmamak için çok gayret sarf ettiniz ama Neticede kapı açıldı ikiniz de yere düştü Efendim siz şey yani ben Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır Anladın Yüzüme bak bakayım Anladım hocam İşte böyle hatun bizim maceramız ve en gözde talebesi oldun Riyazet ve mücahede imtihanlarını vererek icazet alınca da Kovacı dede dergahına tayinini yaptı Ya en mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi Bir bakıma <gülüyor> evladı oldum Demek en mühimi Evet <gülüyor> Aman efendi <gülüyor> Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım ama yedi sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Çünkü ayrılıyorduk. Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Vade Sultan... ...Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkarımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister... Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek... ...gelip görmemek de var. Ah, ondan ayrılmak... ...öyle zor gelmişti ki. Bustat yakındır inşallah. İnşallah hatun. İnşallah. Hatun şuraya baksana. Nereye efendim? Bak şurada bir çınar var. <gülüyor> <gülüyor> Efendim niçin çıktınız Biliminiz varsa bize seslenseydiniz Biraz hava almak istedim Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir Yakup Üzerinize bir şey getireyim mi efendim Hava serin eh, İstemez evladım üşümüyorum eh, Dizlerimin bağı çözülmüş sanki Şuraya çökeyim bakayım ee, Arkadaşlar nasıllar Hepsi hizmetler efendim sağlığınıza duacılar. Eee, ihtiyarlık beraberinde gelen hastalık bizi arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum. İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim. Bu bahçede nice hatıralarımız var. Şu çınara bak Yakup Germiyan oğlu. Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi. Saruhan'dan bir haber yok mu? Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim. Merkez efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabrettiği Allah-u Teala da verdi. Başarıları kendinden bilmiyorum. Efendim artık içeriye girseniz. Yok ya. Yo. İyiyim Yakup iyiyim meraklanma. Hocam... Merkez efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış Adına mesir macunu derlermiş 41 çeşitlerde devaymış Emretseniz de getirtsek Mubarek olsun Ama ölüme çare yoktur Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım Hemen efendim <gülüyor> Bismillah Dur biraz dur Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım tepe ihtiyar çınar. Hı, hepsine kadar yeşil. Yeşile bakmak gözleri dinlendirir. Evet hocam. Hadi. Girelim artık içeri. Ne zaman İstanbul'da oluruz? Haftaya inşallah. <Gülüyor> Eğer siz her çınar dibinde oyalanmazsanız. Hatun, Akşam olmadan bir köy bulduk Ama kimsecikler yok galiba ee, Evet Ortalarda kimse görünmüyor Terk edilmiş gibi Ay, içime bir korku düştü Gidelim buradan Hemen telaşlanma hatun Şu evlerden birinin kapısını çalalım bakalım Hadi dönelim efendi Dönelim Ne ıssız yer burası ...etrafta da fena bir koku var. Kimse yok mu? İçeride bir hasta var galiba. Bir inilti duydum. Evet bir inilti ama... E, ...tuzak olabilir. Hayır. İçeride hasta var. Ay ben korkuyorum. Sen şurada bekle. Az sonra gelirim. <Gülüyor> Köşede biri yatıyor. Ay. Ha, adam yaralar içinde. Kimse sen ne ararsın? Ne oldu? Ne mi var? Ölüyoruz. Bulaşacak hastalık. Bütün köyle yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. Kalmayın burada. Hayır şifa bulmanız için elimizden geleni yapacağız Ne oldu efendi Köyde salgın bir hastalık var İçeride yaralar içinde bir ihtiyar yatıyor Çok da ölen varmış Ne yapacağız şimdi Yardım edeceğiz Hocamız gelecekmiş. İnşallah, amca. İnşallah. İnşallah, Allah. Efendim, emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarınızla. He. Evlatlarım, hoş geldiniz. Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek, helalleşmek istedim. Evlatlarım. Benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza biat edin. Onu Sümbül Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup Emirlik yapsın. Emredersiniz. Emrede ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden ala koymayım. Herkes işine baksın Helal Helal ey. Şu hadis-i şerif vasiyetimdir Namaz dinin direğidir Yakup Evladım neden ağlıyorsun <gülüyor> Ağlama Hiç ağlama Resulullah'a kavuşma vaktidir Hadi Ben şöyle uzanayım sen Yasin-i Şerif'i oku. Ok. Eûzü <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ankim innaka laminal mursalin eşhedü en ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluhu hocam <gülüyor> Sağ olasın hancı değil. Hakkını helal et. Helal olsun. Fakat havalar çok serin. Birkaç gün daha kalsaydınız. Hasan iyice ağırlaştı. Hemen yola çıkmam lazım. İstanbul'da oğlumu iyileştirecek bir hekim bulurum mutlaka. Ha, şu çıkını yanına al. Ne bu? Yiyecek. Bundan sonra uzun bir zaman başınızı sokacak bir han olmayacak. Al yanına. Teşekkür ederim. Allah şifalar versin. Ha, ha. Allah Allah ısmarladık. Selametle, yolunuz açık olsun. De. <gülüyor> güle güle, ümitsiz olmayın. Çok baba. Sabret asanım. İstanbul'a az kaldı. İstanbul, sıcak mıdır baba? Sıcak ya, hem de sımsıcak. İstanbul. <gülüyor> Sabret Hasan sabret İstanbul'da iyileşeceksin Orada neler göreceksin neler Neler Gemiler Kocaman camiler Minareler Çeşit çeşit şekerler Sen yiğit çocuksun Hemen bir hastalığa yenilme Hadi De <Gülüyor> Ah, razı olsun hekif efendi sayenizde bütün hastalar ayağa kalktı biz vazifemizi yaptık kardeşim şifa Allah'tan haftalarca bizimle uğraştınız yaralarımızı sardınız bizimse size karşılığında vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok bunun için gam çekmeyin zaten verseniz de almazdım benim sizden tek istediğim dua etmenizdir İyilik yaparken zerre kadar menfaat umanın... ...o iyiliği tesir etmez. Allah bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin. Amin. Amin. Yalnız size bir şey sormak isterim. Buyurun. Ee, civarda kocaman tek bir çınar var mı? Sadece bir çınar mı? Evet. Doğma büyüme buralıyım. Muhiti tanırım ama... ...sizin söylediğiniz gibi biçinarı... ...hiç hatırlamıyorum. Pekala pekala. Sağ ol. E ne tarafa gidiyorsunuz? Fayitahta. İstanbul'a inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Geç kaldık ama değdi. İnşallah bana kızmadın. Aksine memnunum. Bunca hastanın duasını aldık. Hastanın yolcunun duası makbuldür. Bunlar hem hastaydı hem garip. Allah senden razı olsun. Ama neden etrafa bakıp duruyorsun hala? Çınar <gülüyor> <Cimar> meselesi. <gülüyor> <gülüyor> Yakup efendi. Buyurun kardeşim. Hocamız dünyasını değiştireli neredeyse üç ay olacak. Yerine taşladan dergaha gelecek ilk talebesi geçecekti. Ama o gün bugündür... Ne gelen var ne giden. Hocamız ilk gelen dediler. Üç ayda geçse... ...üç senede geçse... ...ilk gelen hocamızın yerine geçecektir. Efendi Hazretlerinin vasiyeti böyledir. Ama Yakup Efendi... ...ya o makama layık biri gelmezse? Anlamadım. Eh, ne bileyim ham birisi... ...henüz pişmemiş. Alimler ümmeti arasındaki... ...peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü... ...sağa sola çeker mi? Böyle bir şey düşünür mü Elbette amin Benim sadece aklımdan böyle geçti de Demek sen hala Aklının rehberliğinde yürüyorsun <gülüyor> Yok yok Hayır Özür dilerim Gevezelik işte Tevbe ettim Şu çınara doğru gidiyorum Eyvallah Bu çınar Dergahımızın semaya yükselen ruhu gibi Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli nazarları ile çınarın olduğu yere bir müddet öylece bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı vardır. Ama ne? Ama her tarafın ateş içinde. Sen? Şu Nasıl da yağmur ya? Allah. Im. Yola devam edemeyeceğiz. Üşküyorum baba, baba Anne sarsın beni Ne annesi evladım Hadi, hadi şu kayanın altına girelim ba Baba Annem nerede Evde yavrum Yan ya da bizi bekliyor ben, ben annemi istiyorum baba O sarsın beni Üşküyorum Yavrum saracak ya. Biz hele bir İstanbul'a giderim. Hekimler iyileştirsin seni Sonra döneceğiz Anne, iyileştin bak diyecek. Koşup annenin kucağına atılacaksın. Anne. Bak anne. Ağacı çıktı. Bak, yemiş topladım. Şuna girmedim anne. Daldı yine. Allah, ım. Ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum. Ama Hasan'ım mahzunlar. Ne olur Allah. Im. Yardım Oğluma şifa ver Rabbim Sevdiklerinin hatırı için Bu ah, ne Yine o ihtiyar ah, ah. Gözüme hayal görünüyor Ya yağmurda kim arasın dağ başında Evet evet Kimseler yok Üşüyorum Anne Gel Üşüyorum anne Zavallı yavrum Hasan, ne yapsam acaba... Ahmet de nasıl diyor? Yani? Yola devam mümkün mü? Ya daha fena olursa? Hı? Sesi kesildi. Hasan, Hasan, Hasan, Hasan evladım. Elhamdülillah, işte hatun. İşte mübarek şehir. Şu İstanbul'un güzelliğine bir bak. Ya, sarayburnu, deniz, camiler... ...tabiat bir güzel nakış gibi. Hadi, hadi bir an evvel hocama gidelim. <gülüyor> Bakıyorum da çınarlı rüyayı unuttunuz. Hayır, rüyamdaki suyun sesini unutmadım. O ses... Ey merkez efendi, yedi senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu zindandan kurtar. Ben allah Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diye kafamda çınlayıp duruyor. Ama hocama kavuşma arzusu son haddinde. Hadi. Sizin hocanız, benimse babam. Bir de bendeki heyecanı bilseniz. Farkındayım. Selamün aleyküm evladım Aleyküm selam Burada talebesiniz herhalde Evet efendim yeni gördüm. Ee, mübarek hocanız nasıllar Elhamdülillah hoca mafiyettedir ee, Haber verebilir misiniz ee, Manisa'dan bir seveniniz geldi diye Allah Allah Taşra'dan gelen ilk kimse Yoksa Yoksa Evet Hemen Yakup Efendi'ye haber vermeliyim Garip Sanki her şeye bir keder silmiş gibi Aradan bunca sene geçti Belki de bana öyle geliyor Şimdi hocamız beni kabul ederler O da ne Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor. Bu, bu, bu... Bizim Yakup germeyen oğlu. Yakup efendi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun. E, hocamız, hocamız nerede? Başımız sağ olsun. Üç ay evvel ebedi aleme göçtüm. <Gülüyor> İnna lillâh ve inna ileyhi raciûn. Allah şefaatine nail eylesin. İyiler bir biraz alıyor. Ee, şey, bari hanımlara haber gönderin de Rahime hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz. Şuracıkta, şuracıkta son defa konuşmuştuk. Ondan ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım. Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan... ...Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. ...gidip dönmemek, gelip görmemek de var. Ya, varmış hocam, varmış efendim. Meğer gelip görememek de varmış. İyi misiniz efendim? Evet, hocamın kabrini ziyaret etmek istiyorum, gösterir misin? İşte hemen şurada. Teşekkür ederim. İşte geldi. Yeni hocamız merkez efendidir. Dergaha taşradan gelen ilk dost odur. Evet. Sümbül Sinan rahmetullahi aleyh hazretlerinin... ...vefatlarını duyunca ne kadar müteessir oldular. Ben bu akşam bir de istihare namazı kılıp dua edeceğim. Kendisine yarın anlatırız. Şimdi yorgundurlar. İstirahatleri için her şey hazırlansın. Derhal efendim. Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar. بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور senim kalsınım ya şöyle yavrum şu baba Bak, iyice sarın seni yavrum kucağına alsın çok üşüyorum baba annem sensin beni ya rabbi yağmur da dinmedi nasıl yapman lazım ne o ihtiyar gülümser bana bakıyor Evet bana. Bak Hasan. Bizi çağırıyor. Gelin diyor. Uzaklaşıyor. Hadi Hasan'ım dayan. Takip edelim onu. Hadi seni, seni şöyle sırtıma aldın mı? Tamam. Bismillah. Gönüllerimizin sultanı Cennet mekan Sümbür Sinan Şeyh'imizin Değerli talebeleri Bildiğiniz gibi Hocamız vefatından az önceleri Taşra'dan gelecek ilk dostumuz yerimize geçsin Diye vasiyet etmişti Dün gece Şeyh'imizin yerine kimin geçeceğini Anlamak için istihare namazı Kılıp dua ettim Rüyanda Büyük bir meydanda Kalabalık bir meclisin kurulmuş olduğunu gördüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de merkez efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarık bazen yeşil, bazen siyah renge dönüşüyordu. Yanımdakilere bunun manasını sorduğumda yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde siyah renkte dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler merkez efendi dün dergahımızı teşrif buyurdular hocamız sündül sinan kutli ise sirruh hazretlerinin halifesi belli olmuştur şimdi hep birlikte merkez efendinin yanına gidip kendisine tabi olduğumuzu bildirelim böylece hocamızın vasiyetini de Yerine getirmiş oluruz Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Anne Suya girme dedi baba Yemiş topladım Anne. Bak işte Hasan İşte İstanbul Bak geldik işte Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye Üşüyorum baba Artık üşümeyeceksin yavrum İstanbul'dayız Dünyanın en iyi hekimleri burada Hasan'ım Sana ilaç verecekler ben yollarda o kadar oyalanmasaydım belki de yetişirdik Hiç değilse son bir kere görürdük Nasip değilmiş efendim Dün gece yine aynı rüyayı gördüm rahime Beni kurtar Yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum diyordu Bir daha anlatır mısınız efendim Neyi Rüyada gördüğünüz çınarı ...göğe doğru uzanan muhteşem bir çınar. Devlet gibi. Buldum. Ne? ne? Nerede? Benim çocukken dibinde oynadığım çınar. Nerede? Burada. Dergahın bahçesinde. Bakın. Bakın şu pencereden. İşte. Ah, Allahu ekber. Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar. Demek ki vakti gelmemiş. Hemen gidip dibinde namaza duracağım... Eğer başım secdedeyken... ...yerden aynı sesi duyarsam... ...sıtma suyunu bulduk demektir. Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız? Üşüyorum baba. <gülüyor> ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndüğü yıkıldım... <gülüyor> Çocuk gidiyor. Şurada din dinledim azıcık. <gülüyor> Peki yavrum. İnşallah. Ha? Tamam. Ne illetmiş bu. Öyle değil. Bu yer mi hakikat? Bu zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir? Buradayım kardeşim. Siz. Siz. Olamaz. Geçmiş olsun. Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Elinizi tutmak istiyorum. Şu dünyada her şey hayal değil mi? Siz. Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz. <gülüyor> Kimin kimi bulduğunu Allah bilir. Üşüyorum baba. Vah yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum Hasan çok hasta efendim. Dur bakayım. Ha, e, çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış. Al bakalım Hasan. Bir ilaç bir çare yok mu efendim? Dergaha girelim. O kırmızı bulanık mayi Sıtma suyudur İçen hastalar iznillah şifa bulurlar Al bakayım Hasan Besmele çekerek iç Bismillah İnşallah Şöyle bir yatıp dinlendikten sonra Bir şeyi kalmaz Merak etme İyileşir büyür Gün gelir çocuklarına da bize anlatır İnşallah İnşallah Çocuklar, şey çocuklar, çocuklar bakın susarsanız size babamın hocasını anlatacağım. Hani sizi iyileştiren değil mi? Anlat anlat her dinlişti inan ki kalbim ferahlıyor. Aslen Denizli'nin Sarhan Köyü'nden olan Merkez Efendi senelerce talebelerine ders verdi. Onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onun vaazlarında cami dolup taşar, oturacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, ehli sünnet itikadını yaymakla geçti. Bir vakit namazını dahi cemaatsiz kılmamıştır. 91 yaşındaydı. Naşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından yıkandı ve cenaze namazı yine onun tarafından kıldırıldı. Zaten Ebu Suud efendi Merkez efendiyi çok sever ve çok hürmet ederdi. Ya çocuk sevgisi. E la di ben hadi oğlum. Biraz inşallah. Bir Biraz çelikçi gitti oyunu ya. Onu oynanmaz ki ya. 3 yıllık tamam. bana doğru. Tamam ben Bana doğru ben, hey, hey, sopacıma ben. ben. Sopacıma ben <gülüyor> Hiç korkmayın. Ceplerim sizin şekerlerle dolu. <gülüyor> al bakalım bu sana. Sağ olun. Bu sana. Sağ olun efendim. Bu da sana. Al al al al. Hı, al Al canım. Aferin. Bu sakalak yüzü kara ihtiyara dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun olur mu? Olur ederiz. Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum. E ne diyelim? Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle. Ya Rabbi bu ihtiyarın... Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü ak eyle. Ne zaman? E şey... Kıyamette. Hmm. Hadi hadi koş hadi. Bir e. dakika e. hadi koş çabuk koş. Amin. Ya Rabbi. Bu günahsız yavruların duaları hürmetine yüzümü kıyamette ak eyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Cenab-ı Hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin. Amin. Ben de Merkez Efendi gibi olacağım. Radyo Tiyatrosu.